My name is Selamun Aleyküm. Benim adım Muhammed. 4-5 ay önce Türkiye'ye geldim. Birkaç ay sonra Müslüman oldum. Öncelikle bize burada eğitim görme fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Sizinle hikayemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğinde Müslüman olmak gibi bir niyetim yoktu. Ama buraya geldiğimde bazı şeyler değişti. Kendimi sorgulamaya başladım. Herkesin kendi dini konusunda bu kadar emin olması beni şaşırtmıştır. Sadece doğduğum yerden dolayı mı bir dine inanıyorum, yoksa gerçekten inanıyor muyum? Bütün inançlarım test edildi. Kendimi sorguladım. Düşüncelerimi gözden geçirdim. Bir arkadaşımla tanıştım. Adı Salim'di. Yaşama şekli, İslam'a olan bakış açımı değiştirdi. Beni şaşırtan bir şey de çok temiz olmasıydı. Müslümanlar çok temiz oluyor. Namazdan önce abdest alıyorlar. Hristiyanlık, İslam, ateizm düşüncelerini sorgulamaya başladım. Ateist bir arkadaşım da vardı. Dine dair söylediklerini dinledim. Bir karşılaştırma yaptım. İnançlarımı ve diğer insanların inançlarını karşılaştırdım. Olabildiğince objektif olmaya çalıştım. İngiliz olduğum için fazla Arapça bilmiyordum. İnternette insanların İslam için dediklerini araştırdım. İslam'ı sevmeyenler neyini sevmiyor? İslam'ı araştırırken İngilizce sitelere girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şey kötü haberler oluyor. Doğrudan bunlara inanmak istemedim. Müslümanların... İslam hakkında ne dediklerini de araştırdım. İslam'a yönelik çoğu suçlama asılsızdır. Objektif olmamak için ellerinden geleni yapan insanlar bunlar. Söyledikleri şeyler bir şekilde yalan oluyor. Biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bence bu doğru bir şey değil. Bu insanlar yanılgı içindeler. Araştırma yapmaya başladığında bunları öğrendim. Konseptin nasıl evrildiğini gördüm. Bunu sürekli tekrar ediyorum. Çünkü Kimsenin inancını karalamaya çalışmıyorum. Kimsenin kalbini kırmaya çalışmıyorum. Sadece kendi görüşümü paylaşıyorum. Benim adım Salim Musa Yatina Sareus. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geliyorum. Bir buçuk yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyorum. Bolu'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Arkadaşım Muhammed beş ay önce Kamerun'dan geldi. O zaman hala Hristiyan'dı. Müslüman olmak gibi bir niyeti yoktu. Ülkesinde birkaç Müslümanla görüşmüş olsa da inancımıza dair hiçbir şey bilmiyordu. Türkiye'de karşılaştığı ilk insanlardan biriyim. Geldiğinden beri aynı odada kalıyoruz. Zamanla daha fazla şey paylaştık. Dini konularda farklı görüşlerimiz vardı ama açık olmasını seviyordum. Hristiyanlık konusunda bilgiliydi ve kendini adamıştı. Diğer Hristiyan kardeşleriyle de bir organizasyon yapmak istedi. İslam'a dair dedikodulardan etkilenmişti. Müslümanların korkulması gereken insanlar olduğunu düşünüyordu. Hatta benim bile zamanla İslam dinine dair birçok şeyi soruşturmaya başladı. Yaşam tarzımızı sevmeye başladı. Düzenli namazlarımızı, temizliğimizi gördü ve zamanla İslam'ın aslında nasıl bir din olduğunu anladı. Arkadaşım Yakup'la ona İslam'ı yavaş yavaş açıkladık. Elhamdülillah bir gün Müslüman olmaya karar verdik. Duygusal bir karar olup olmadığından emin olmak için niye Müslüman olmaya karar verdiğini sorduk. Kısa sürede ciddi ve samimi olduğunu anladık. Yurdumuzun mescidinde şehadet getirdi. İmamımız ona Muhammed adını verdi. O zamandan beri ona bu isimle sesleniyoruz. Maşallah çok ciddi bir Müslüman. Namazları hep geliyor. Ayrıca çok araştırma yapıyor. Birbirimizden çok faydalandık. Kat ettiği yol beni gerçekten şaşırtıyor. Kur'an'ın olduğu gibi korunmuş olması beni çok etkiledi. Günümüze kadar değişmeden kalmış. Kitabın korunması bir mucizedir. Kitabın öğretileri günümüzde bile geçerlidir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i rehber edinseydi, dünya kesinlikle daha iyi bir yer olurdu. Şükürler olsun, arkadaşım Salim, iyi bir Müslümandı. İslam konusunda şüpheye düştüğümde, ona sorardım ve o da açıklamaya çalışırdı. Böylece çoğu suçlamanın temelsiz olduğunu anladı. Kulaklarınızı onlara kapamalısınız. Bu insanların tek amacı İslam'a karşı nefreti körüklemek. Özellikle İngiltere'de İslamofobinin artmasıyla birlikte. Hindistan'da yaşanan şeyleri de gördük. Müslümanlara işkence edildi. Kimseye terörist denmedi. İslami bir ülkede bunlar olmuş olsaydı herkes... İslam bunu öğretiyor işte derdi. Ön yargılı olduklarını görüyoruz. İslam'ı tartışamıyorlar. İslam dini her daim insanlara doğru yolu göstermiştir. Adım Kadir Sağlam, 1984 Ankara doğumluyum, Aslen Erzurumluyum, Ankara İlahiyat mezunuyum. Bununla birlikte Bola Bantizet Baysal Üniversitesi İngilizce Biyoloji Bölümünden mezunum. Özellikle biyoloji alanında şöyle bir olaya şahit oldum, dini ilimlerle birlikte fenli bilimleri birleştirerek dini mübiyin İslam'a hizmet etmek istiyoruz. Yurtta çeşitli sorular geliyor öğrencilerden. Özellikle malumunuz son dönemlerde deizm üzerine ve ateizm üzerine sorular geliyor. Bu konuda biyolojide öğrendiğimiz birikimden faydalanarak o sorulara daha güzel cevap verebiliyoruz. O sorulara tatminkar cevaplar verebiliyoruz. Zaten Muhammed ile tanışmamıza da oradaki İngilizce'nin yardımıyla... Muhammed'le tanışmış olduk. Şu anda Kayaköy Tabşar e, öğrenci yurdunda bulunuyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın protokolüyle ile burada dini danışma olarak görev yapmaktayım. Öğrenci kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza dini doğru elden öğrenme ve moral motivasyon sağlama adına burada bulunuyoruz. Evet, arkadaşlar, malum her gün beş vakit ezan okunuyor. Manasını tabi hatırlamamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. allah Teala bizi huzuruna davet ediyor. Ezanın manası nedir? Değil mi? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Sonra, Eşhüde Alla İlahi İllallah, ben şehadetlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhüde Alla Muhammed Rasulullah, ben yine şehadetlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve elçisidir. Haydi namazı, haydi alessalatı, haydi kurtuluşa, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber en büyüktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah, yok, ilah yoktur. Öğrencilerimize birlikte, e, dini eğitimlerle birlikte, dini kurslarla birlikte, Kur'an-ı Kerim, Tecvid, ilmi hal, Fıkıh, Hadis gibi ilimlerin yanında e, sosyal ve kültürel anlamda çeşitli faaliyetlerimiz var. Her hafta Perşembe gün, günleri Hı. malumunuz dini e, cuma geceleri. Bolu'daki tarihi, merkez ve köy camilerini ziyaret ediyoruz. Sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Muhammed kardeşimizle e, nasıl tanıştığımıza gelecek olursak e, bir futbol musabakasında e, beraber bir maç yaptık. E, orada kendisine hoş geldin dedik, tanıştık. E, kendisi Fransızca ve İngilizce bildiğinden dolayı İngilizce olarak konuştuk. Orada bir e, aramızda bir muhabbet oluştu, kaynaşma oluştu. Daha sonra e, Kongolu arkadaşımız e, Salim'in e, vasıtasıyla e, Müslüman olmaya karar verdiğini bize ilettiler. E, biz de daha sonra il müftülüğümüzle irtibata geçip e, muhtedi belgesini aldık. Orada kendisi e, İslam'ın şartlarını ve iman şartlarını birinci ağızdan Müftü Bey'den dinledi daha sonra da elhamdülillah kelime-i getirerek İslam'ı seçti. Bu ana tanıklık etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Elhamdülillah bir kardeş daha kazanmış olduk. Daha sonra malumunuz bütün ibadetlerde neredeyse Kur'an-ı Kerim okunması gerekiyor, tilavet edilmesi gerekiyor. Bu, bu mimar üzerine biz de Muhammed kardeşimizle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık. Elif Bağ'dan Başlamak üzere şu anda birkaç ders geçtik. Baştan başlayalım. buyur Muhammedciğim. B. Elif. söyle tamam. Ya. Yeah. Elif. B. D. F. C. H. H. D. Del. D. D. D. D. D. D. D. D. D. Sin. Şin. Sa'd. Da'd. D. D. D. D. D. D. Çok çalışıyor sağ olsun ee, öğrenmeye devam ediyoruz. İnşallah Ramazan'ı gelmeden Kur'an-ı Kerim öğrenmiş olacağız. Ve mukabelelerimiz de Muhammed de bize eşlik edecek inşallah. Muhammed e, çok sevecen, sempatik gülmeyi seviyor. O görünce biz de mutlu oluyoruz. Türkçe öğrenmeye gayret ediyor. Biz onunla daha çok gezilerimizde tabii Türkçe muhabbet ediyoruz. Çünkü Türkçesini geliştirmesi gerekiyor. E, futbol oynamayı seviyor. Beraber ibadet etmeyi, ibadet ederken de Muhammed'in o huşusu beni çok etkiliyor. Yeni Müslüman olduğu için herhalde daha çok kıymetini bile ibadetlerin. İnşallah birlikte diğer fıkıh bilgilerini ve ilmihali bilgileri de tamamlayarak Muhammed'i, İnşallah İslam dinini öğrenmesine yardımcı olmaya çalışacağız. Müslüman olmadan önce, şükürler olsun ülkemde çok Müslüman vardı. %25-30 civarı. Evim onlardan çok uzakta değildi. İki Müslüman arkadaşım vardı. Dini hiç konuşmamıştık. Ama Müslümanların hepsi düşünüldüğü gibi değil. Benim için bir fark vardı. Çünkü sıradan insanların gördüğü gibi görmüyordum İslam'ı. Mesela Kur'an-ı Kerim, Hadisler ve sünnet savaş esnasında çocukları ve kadınları öldürmeyi yasaklar. Savaşa girmiş olsanız bile Müslümanlar ilk saldıran taraf olmaz. Bu insanlar yanılgı içindeler. Müslümanları genel algı çerçevesinde görmüyordum. Sadece Araplar. Çünkü o bölgede yaşıyorlar. Medya çok etkili. Onları terörist ve hoşgörüsüz insanlar olarak tarif ediyorlar. Barış içinde yaşamayan insanlar olarak. Müslümanları değil ama Arapları böyle görüyordum. Türkiye'ye geldiğimde de korkuyordum. Daha önce bir Türk'le iletişim kurmamıştım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama şükürler olsun Türkiye'ye geldiğimde Türklerin en barışçılı insanlardan olduğunu gördüm. Çok nazikler, hoşlarına gitmeyen bir şey söyleseniz bile kötü tepki vermiyorlar. Çok kibar insanlar. Türkiye'de Araplarla tanıştım. Araplar da çok nazik insanlar. Dediğim gibi bu insanlar ön yargılı. İslam onları niye bu kadar incitti bilmiyoruz. Olabildiğince fazla yalan söylüyorlar. İslam'ı karalıyorlar. İngiltere'de İslam'ın ırkçı olduğunu, şiddetli olduğunu söylerseniz herkes sizi sever. İslamafobiyi tetikliyorlar. Müslüman olunca İslam'ın gerçekten barışçıl olduğunu fark ettim. İslamafobiyi <gülüyor> Hz. Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar öğretilerin bir sürekliliği var, hiçbir çelişki yok, İslam'ın en iyi din olduğuna karar verdim. Diğer dinleri karalamak istemiyorum, bu benim kişisel görüşüm. Objektif olursanız ve adil değerlendirme yaparsanız, hak dininin İslam olduğunu anlarsınız. Allah'ın Hazreti Muhammed'e gönderdiği gerçek din, son olarak da Müslüman yaşam tarzı, örnek bir Müslüman olmak. Örnek bir Müslüman her zaman Allah'a boyun eğmelidir. Yaptığı her şey ona peygamberi hatırlatır, günde beş vakit namaz kılar. Gülümsemek bile iyi bir Müslümanda aranan bir şeydir. Hep gülümsemelisiniz, bu ağzımı açık bırakan bir şey. Sizin dilinizden olmasalar bile insanlara doğru davranmak, nazik olmak, onları sevmek. İslam'ın bu yönleri beni şaşırttı. Umarım kardeşlerim beni dinler. Türkiye'ye gelince bakış açım değişti. Bu harika fırsat içinde size teşekkür ederim. Büyük bir zevkti. Allah razı olsun. Son olarak da arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bana yol gösteren, hoşgörü gösteren arkadaşlarım. Teşekkürler. İslam düşündüğünüz gibi değil, size gösterilen gibi değil. İslam Allah'a boyun eğmektir. Allah'a boyun eğerseniz huzur içinde yaşayan biri olursunuz. İnsanlara huzur verirsiniz. Son olarak herkesin dini ciddiye almasını söylemek istiyorum. Hayattaki amacımızı düşünmeliyiz. Er ya da geç hepimiz öleceğiz. Allah ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olsun.